جلاله الذي هدانا لهذا، وما كنا لولا هدانا الله ما توفيق لا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صحيح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صحيح. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اعوذ بالله الشمي العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بك الشياطين بك رب بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى من الهدى والفرقان الى اخر الايه الله العظيم اللهم العظيم وبارك لنا فيه لله رب العالمين الله الحي القيوم حَسَّنْتُكُمْ بِلْحَيِّ الْقَيُومِ الَّذ۪ي لَا مُوتْ اَبَدًا وَدَفَعَتُ عَنْكُمْ السُّ اَبْلٰى حَوْلَ وَلٰى قُوْوَةٍ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَل۪ي الْعَظ۪يمُ Bu gece mescitten sohbet yapıyoruz. Bu kadar millete iftar yetiştirecek mi dernek? He? Siz yine yanınıza bir şeyler alsaydınız. Yani ben, ben, ben o kadar ne bileyim ki. Ben kimse gelmez diye, attım öyle ya. <gülüyor> Maşallah gelmişsiniz. Allah hayli mübarek yapsın. İnşallah. Evet. Bir daha hafta hurmalar benden. İnşallah. Bu hafta uyanık olamadık, getiremedik. Ama hiç hurma bir şey almayın. Yani benimkiyle iftar edeceksiniz. Haftaya kinde, ben dağıtacağım inşallah. İnşallah. Bir sevap alayım inşallah. Şimdi sohbete başlamadan önce e, şehitler çok. Tabii haftadan haftaya takip edebiliyoruz. Her akşam şey yapamıyoruz. Haftalık şeyimiz burada olduğu için şehitlerimize bir askerimizin, polisimizi şehitlerimize okuyalım. Ondan evvel Bedir Gecesi Karagümrük ile ilgili tadilat olduğundan herhalde taksis edilmedi. İsmaila Vakfı'nın ...tertip edeceği program iptal edildi. Onun için... E, ...onu şimdiden duyuralım yani... E, ...dün da kesinleştiği için... ...bugün söylüyorum. Şimdi biz inşallah her perşembe burada olacağız. E, bakalım Bedir gecesinde... ...yani 17. gecedir... ...Kadir gecesi olma rivayetleri çok kuvvetlidir de... ...Salıyı çarşambaya bağlayan gece oluyormuş... Evet. ...bu sene. Bedir ehlini okunması lazım... ismi Şerif'ten okunması lazım... Bir tevessül lazım tabii ki. İnşallah Allah kuvvet versin bana. Ee, o ilanları mı takip edersiniz. Sonra 21. gece Kadir gecesi olma ihtimali yani 27'den sonra en kuvvetli gecedir. Şafii mezhebinde kesindir. Bu sene de pazartesiyle başladığı için pazartesiyle başlayınca Ramazan 21 olduğunu Ebu'l Hasan Farasi Hazretleri beyan ediyor. Bu itibarla e, 21. gece de Cumartesi'yi pazara bağlayan gecedir. Yani bu sene. Cumartesi'yi pazara bağlayan olduğu için insanlar da serbest oluyorlar. İşleri olmuyor. İbadet gecesidir. İnşallah 21'i de. O zaman burada aşağıda yaparız o zaman. Kadir gecesinde inşallah aşağıda yaparız. 27. geceyi. Geri kalanlar buradayız inşallah. Ama e, tabii ki sağlık sıhhatim elverişe benden şey beklersiniz yani perşembeden önümüzdekini haber ederim. Perşembe buradan önümüzdeki geceyi haber ederim. Şimdi önümüzde bu hafta bir şey yok. Ee, sohbetleri Lale Gül'den dinlersiniz inşallah dinletirsiniz. Allah Teala tesirler halka eylesin, Amin. hidayetler bahşedilsin. Amin. Amin. Şehit asker polislerimiz 13 tane olmuş. Yani işte biz haftadan haftaya okumaya çalışıyoruz. Allah Teala وَيَتَّكِ <tabiyet> şu شُهَدَا Sizlerden şehitler de almak istiyorum. Bu ayet-i kerimedir. Mevla'nın muradına kimse mani olamaz. Ama Mevla da sana tedbir alma buyurmuyor. لَا تُرْقُو بِيَدِيكْ وَلَا تَهْلُكَ <gülüyor> Kendiniz ellerinizle tehlikeye atmayın buyuruyor. E şimdi insan bunu da hesap edecek. E bu yüzden e, biraz tedbirsizlikler olabiliyor. Burada mesuliyet vardır, adam şehit olur ama bunu tedbirsizce oraya gönderen mesul olur. Yani o şehit oldu diye tedbiri terk eden de mazur olmaz. Çünkü komutanların, polis müdürlerinin büyük mesuliyetleri vardır. Bu işleri yaparlarken şuraya git, şuraya gel derlerken istihbarat lazımdır. Adam içeriye bombayı düzeneyi kurmuş. Ya buraya giriyorsun, adam uzaktan patlatıyor. E tabii şimdi baksana İstanbul'un göbeğinde adam şurada veznecilerde neler yaptı. 6-7 polis, adam şark hizmetine gitmek istemiyor, niye ölürüm diye. Ya ecel gelmeden ölmezsin ki. İşte ecel geldiyse vezneciler de de ölürsün. Yani İstanbul seni kurtarmaz. Bu iş kader meselesidir ama tedbir sünnettir ve mutlaka te tedbire riayet şarttır. Bu zaten polislerin ekserisi bu vezneciler herhalde. Evet. Rabbim ruhlen şad eylesin. Kabulen nur eylesin. Amin. Arkadaşlardan buraya alın, bak burada yer var, gelsinler işte şöyle. Kapıdan döndürme milleti. Şu temirekatları alın milleti, gel şöyle. Arkada da geçemiyor adam, arkada doldurmuşlar. Doldurun şöyle önleri kardeşim inşallah. Namazda yukarıda çıkarsınız yani namazdan. Ceyhan Mumcu, Özgür Tok, Salih Bulut, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü, Duha Beker, Kökan Topçu, Yaşar Özlem, Nefize Özsoy, Şerife Özden kalmış. Kadın da mı var? İki tane iki tane. iki tane hanım kardeşlerimiz şehide. Allah, Allah Hamile de şehit. Zaten şehittir. Hamile ölen zaten şehittir. Bu da çift şehit olmuş. Ökkeş Özdemir e, bu eee polislerimiz Rabbim ruhlerini Şahad eylesin, kabirlen, nur eylesin, bakamdan âle eylesin. Ruhler için bir buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhabduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah, muhammedu rasulullah, Fi kulli lemhattin ve nefesin, adedemâ us'ahu ilmullâh. Allah, Allah, Allah. Celle Celalüke ya Rabbel Alemin bu şahadetlerden ve tevhidlerden haslone cümlesi ubatı fazl kerimine, ruhu Resulillah, sallallahu aleyhi ve selleme vasıl eyledikten sonra isimlerini zikrettiğimiz asker ve polis şehit ve şehidelerimizin ervahine hediye eledik. şu saatte vasıl Amin. eyle ya Rab kabirlerini nur eyle ya Rab ile âli eyle ya Rab ilk damlalarıyla affu mağfiret eyley her temiz olarak huzuruna çıkmak nasip bey. Geride bıraktıkları ailelerine, yetimlerine ya Rabbi kocalarına, eşlerine, dullarına, annelerine, babalarına sabır cemil. Ne demek sabrı cemil? Yani Allah'a itirazsız, Allah'a karşı gelmeden rıza üzere bir sabır. Mühim olan sabrı cemil. Çünkü sabır başa gelmiş mutlaka çekilir. Öyle değil. Başa gelen çekilir değil. Sabrı cemil, razıyım Allah'ım senden manasına gelir. Onun için onlara sabrı cemil, ecri cezil. Ne demek? Bol mükafatlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ecirlerini zayi edecek laflar konuşmaktan, fiiller yapmaktan muhafaza ile. Amin. Amin. Benim şehitlere yapacağım, yaptığım en büyük dua, ya Rabbi onlar ki bu vatan uğrunda vazife yaparken e, ruhlarını teslim ettiler. Sen de onların Ailelerini ve çocuklarını sahiplen Ya Rabbi. Onlara kefil ol Ya Rabbi. Onları tevelli eyle Ya Rabbi. Amin. Ve ölünceye kadar ve onlardan gelen nesilleri, torunlarını mahşer sabahına kadar ehli sünnet itikadından ayırma Ya Rabbi'yle. Ayırma ki cennette de onları birbirinden ayırma Ya Rabbi Amin. Amin. Çünkü ehli sünnetten ayrılan babası şehit de olsa cennette giremez. Cennette babası yanına gidemez. Onun için benim en büyük duam dünyada varlık Doyamadılar, kavuşamadılar. E kimse hamile mesela. Çocuğun hiç kavuşamadan da ölüyor, görmüyor. E, onun için veya çocuğu hiç tanımıyor, yani küçük oluyor. Ama ahirette birleşmeleri onlar için büyük vuslat olacak. Rabbim sen onlara bu buluşmayı asaneyle, kolay ile Ya Rabbi ve Amin. Allah'ım sallallahu Muhammed ve sellem. Ya, ya Rabbi, bu PKK kesinleşti değil mi bu işte de? Beznecla. Ya Rabbi bu PKK'yı da bunlara destek verenleri de, bunlara rey verenleri de, Allahümme amin, Allahümme salli ala seyyidi Muhammedin ala seyyidi Muhammedin, Allah'ın bihakkı seyyidi Muhammedin, al seyyidi Muhammedin, ve bihakkı azamet-i şehri Ramazani, ve bihakkı leyleti'l kadri, ya Rabbel alemin, ya Rabbi PKK'yı da, arkalarındaki güçleri de, bunlara destek verenleri de, bunlara ekmek verenleri de, bunlara su verenleri de, bunlara rey verenleri de, bunlara gönül verenleri de, kahrumahu perişan! helak eyle şu saatte. Allah'ım bitir bu belayı ya Rabb. Vatanımızı, milletimizin başından bu belayı kaldır ya Rabb. İç savaştan, dış savaştan muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Amin. Allahum ala Muhammedin ve ala yaptığınız bu duadet de olmayacak. İnşallah. İnşallah reddolmayacak. Allah Teala kafi gelecek bize bu belaya karşı. Amin. Tabi kıymetli hocamız Kefevi Cami imam Mustafa Efendi hocamızla cenazesinde bulunduk. Mezara gidemedim ben de çok zordayım tabii iki sohbet oluyor beş beş oraya yetişemiyorum. Bu ara hiçbir derslerim de kaldı. Ramazan-ı Şerif. Ya işte teravihler var, geceler bir avuç. Ondan dolayı mezara gitmedim ama tabii ziyaretine giderim. Cenazesinde bulunmak Rabbim nasip etti. Tezkîyesinde bulunmayı nasip etti. Hocamız 93 yaşına olmuş. Yani ana yaşıyla belki Hicri'yle 96 olmuştur allah Teala hayırlı uzun ömürle yaşatmış. Biz onu hep genç gördüğümüz için yani yüzünü falan hep genç gördük, hiç yaşlanmaz Tabi Kur'an ehli bunamaz. Kur'an'la meşgul olanlar hafıza kaybetmez. Kur'an'la meşgul olanlar bunamaz. Kur'an'la meşgul olanlar işte böyle uykuda rahatça ölür. Çünkü hayatlarını Kur'an'a vakfetmişler, hizmet etmişler kıymetli hocamız. O kadar değişik bir adamdı ki. Yani dişimiz ağrısa ona giderdik, diş çekerdi. Bacımıza arsa ona giderdik. başımıza ilaç yapar. Tıraş olacaksın, tıraş eder. Efendi Hazretleri ona derdik. Buna sorun bakalım derdi. Millette de bakardı böyle ne diyecek. Buna sorun bakalım derdi. Ne yapamaz? Ne yapar sormayın buna derdi. Sorun buna, ne yapamaz? Ya bir kere de Efendi Hazretlerini gördüm. rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Efendi de yanında oturuyor. Sonra işraktan sonra girdim küçük odasına. Bir rüya anlatayım. Anlat dedi. Dedim işte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm Hemen dedi bana Yanında kim vardı? Dedi ne ki acayip keramet gösterdi bana Ben diyecektim ama ben demeden Dedi bana Yani artık Efendi Hazretleri çok seven Huzur üzere Benim de bu olaylar olduğunda Adamcağızın kafasını karıştırmışlar Hoca Karagümrük çetesine girmiş Hoca şöyle yapmış Kesmiş, açmış, doğramış Milleti kapatmış odalara, kitlemiş Hürriyetlerini taat Saldırmış millete falan Dosyalar çıktı ya Allah hazırlayanların belasını ver ya. Amin. Amin. Hocaefendi üzmüşler. Ya kafam karıştı diyor adamcağız. 90 yaşında adam ya. Yani. Kafam da karıştı diyor böyle. Olacak iş değil ama mor. kuvve manevi diyelim. Moral lafını sevmiyorum Kavurca. Manevi kuvvetim bozuldu diyor ya. İşte öyle oturdum diyor. Seyfettin Hoca da yanımdaydı. Bunu bana şahit olarak anlatırken. Kez kez Bir şey çekmeyi bilmiyorum ki. Hiçbir şey çekemiyorum. Yanımdakiler çekmezse bir şey yok. Dedi ki ben burada sabah talebeleri okuttum. Talebeler gittiler. Oradan birden bir adam peyda oldu. Dedim hocam uyanık mıydınız? Uyanıyorum dedi ya. Niye inanıyorum onu naklediyorum? Benim aklımda rüya gören, zuhurat gören o kadar adam var ki ben uçuyorum kaçıyorum. Allah kabul etsin diyorum. Geçiyorum. Hiçbirini anlatmam size. Bende çuvalla dosya var. Bana gelen ...şeyler, hapishanede olsun, siz de görüyorsunuz, tabii iyi niyetiniz var, beni bir adam zannediyorsunuz. Hüsnü anınıza göre Allah bir şey gösteriyor, ben onları da reddetmem ama nakletmem. Nakletmek için adamın sika olması lazım, sika demek çok güvenilir. Hayatında hiç yalan yok, rüyada... Şimdi bizim bir efendi vardı, anlatırdı, anlatırdı. Kapıdan biri girerdi, gel gel sen de vardın rüyada derdi. <gülüyor> şimdi adını söylemeyeyim, rahmetli olun da Kabri ile onun da yarabbim. Çok hoş bir hocaydı o da. <gülüyor> Rize'de ben okurken. Ya sipariş gibi geleni rüyaya katardı ya. <gülüyor> He. Rasul hocam iyi bilir onu. Şimdi öyle ol olursa, tabi o da teheccüd kılar, zikir yapar falan ama biraz karıştırırdı işi. Evhamlı mıydı neydi? E şimdi ben onu nasıl nakledeyim? Mustafa Efendi nasıl bir adam biliyor musunuz? İstediğinize sorun. Ciddiyetten ödün kopar. Hayatta dünya kelamı, lagaluga. Hahi bir kere güldüğünü falan görmemişler. Gülebilir, sessiz. Sesini duymadık biz. Ben ciddiyet abidesi bir şahsiyettir. Mustafa Efendi'yi tanıyanlar bilirler. Ben böyle bir hiçbir şey ondan da duymadım kimse hakkında bir şey. Yahu dedi, geldi dedi böyle. Beyaz mı ne işte Seyfettin Hoca belki hafızası daha iyidir. Ben, iki kişiydik çünkü. Hapisten çıkınca ziyaret ettim ya, dergide resmi var. idi. Böyle, Turdu dedi dikildi Allah cübbeli cennetliktir şimdi üç kere bardı bana dedi benim dedi yani kalbimdeki o sıkıntının tümü gitti dedi oluyor insan çünkü o bir şey dedi bu bir şey dedi adamcağız meşgul ettir benim dedi moralimi bozdular dedi yani ve ben dedi böyle bir müjde gördüm dedi hocam bu sen dediğin için bana inşallah büyük bir müjdedir sen gördüğün için başkası olsa ben buna itibar etmem onun için bana bu haberi müjdeyi de Vermiş olan bir hocamız, bir bir zat. Kendisi de cennetliktir inşallah. Ya Rabbi makamını cennet eyle. Amin. Ya Rabbi bu, bu milletin ağzını düzeltmek için tasıyı vurup, yahu iki tane talebe olur, adamla bir saat uğraşıyor. Adama aaa'yı çıkartır, canı çıkar ya. E diyor adam aaa yapıyor. Eaa diyor adam Aa yapıyor. Bir saat adamla uğraşıyor. Ameliyat lazım boğazından aynı çıkartmak için adamın. aynı çok zordur. Yani, Yaşlı adam, dilizgün yahu o da yaşlı bir saat adama bir kere demez ki yapamıyorsun ya hadi git işine beni de vaktimi kaçırtın. Bir saat iki saat oraya kim gelirse bekler. İsmail arka tarafına geçip bekler. Kim gelirse onunla uğraşır, saatlerce. Her gün eve gider başka talebesi var. Bir kuruş para almış mı? Almamış. Ömrü Kur'an'la geçmiş. E bu cennete gitmeyecek. Kim gidecek? Kur'an'ın hafızları, yani günahları da olsa, Kur'an'ın sureleri onlara şefaat edecek. Çünkü günahsız adam yok. Hafız da günahsız olmaz. Hoca da günahsız durmaz. Hiç kimse peygamber değil. O zaman şefaat devreye girecek. Ama en çok, tabi Bekara suresinin şefaati. Bütün sureler bekleyecek, bekleyecek. Adam da bir adam cinayet yapmış. Artık. Hatalı mıydı, neydi? Hadis-i şerif rivayetlerde geçiyor bu yani. Tabi azap melekleri de geldi bunu bir haşlayacaklar. Mezarda ilk şey başlayacak yani ne diyeyim sana, operasyon. Azap melekleri böyle bekliyor. Fakat e, kuran Kerim bırakmıyor. Surelerin hepsi gelmiş hafız diye. Sende kaç sure var ezberinde? Öyle senin evdeki Musaf'taki sureler gelmez oraya. Herkesin evinde Musaf var. Musaf'ı da koysan göğsüne, yine fayda yok. Kimin ezberindeyse, okuduysa yani, tabi amel de lazım. Ezberinde olan sureler geliyor. E, hafız olunca, e, tabi hafızlığı bırakmayacak, unutmayacak, unutursa günahların en büyüğüdür. Bir hafız olun. Veya sen hafız değilsin. E, eskiden sep biliyordun. Şimdi unuttun okumaya okumaya. Bundan büyük günah yoktur. Zina, işçi halt etmiş. En büyük günah, bana ümmetimin günahları arz edildi. Uruzzat aleyye zülubu ümmeti Bana ümmetimin bütün günahları gösterildi. İçkinin karşılığı şu, zinanın vaziyeti bu. Bütün günahları gördüm. فَلَمَرَذَنْ بَلْاَظَمَا min رَجُلُ اُوْتِيهِ سُورَةً فَنَس۪يهَةً Baktım, günahlar içinde bir adam bir sureyi ezberlemiş de sonra onu unutmuş. Bunun günahından daha büyüğünü görmedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sizde de olabiliyor. Çocukken ezberletiyorlarsa sibyan mekteplerinde falan filan, elem tarakeyfeden aşağı, ve duhadan aşağı ezberleyenleriniz var. Kimisi Yasin tebarekeyi ki, ezberlemiş çocukken. Sonra unutmuş onu okumaya okumaya. Yani illa hafızın hafızlığını unutması demek değil. Senin de bir sureyi unutmandan daha büyük günah olamaz. Mutlaka okumaya devam etmek lazım. Hocam şimdi benim hafızam bozuldu bu yaştan sonra. O zaman o sureleri daha farklı oku. Fazla oku onları ki Hakkını verebil yani. Yüzünden de olsa çünkü onları sen unutmuşsun. Hat, bazıları hatırlıyor, ben şunları biliyordum diyor mesela. Şimdi koku okuyamıyor. Onun için hafız tabi ezberindeyken bütün şeyler geldiler, sureler e, fakat azap melekleri de sardılar. E, sureler tek tek e, biraz duruyorlar, ayrılıyorlar. Biraz duruyorlar, ayrılıyorlar. Bulutlar gibi geliyorlar. Nurlar yağıyorlar. Şu Kur'an'ın şefaatinden daha büyük şefaatçi kim olabilir? Hazreti Kur'an. Mukabeleler okuyun, devam edin. Ramazan-ı Şerif cüz okuyun. cami Şeriflerde okunuyor, değil mi? Her camide okunuyor mu? Hmm. E i̇şte cami şerifleri şeriflerde okunanı dinleyin. Kendin düzgün okuyamazsın. Okunanı dinleyin. Musaf açın. Elinizden öyle sürün. Parmağınızdan nasibini alsın. Gözünüzden nasibini alsın. Tutarsınız elinizden nasibini alsın. Bu çok yani efdal ibadeti ümmeti Kırâtu'l-Kur'ânî nezârâ Ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi Kur'an okumaktır ama Mus'haf'a bakarak okumaktır. Mus'haf'a bakarak okumak eftal ibadet. Ondan üstün ibadet görmedim buyuruyor. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bu itibarla efendim bütün sureler çekildi gitti o adamın da büyük bir günahı var işte hafız ama büyük günah demiş olabilir büyük günah da bizim, çünkü küçük günah da bizim. Için. Kim günahsız kalabilir? Bu sefer e, Bakara suresi kaldı. Bakara suresi dedik ya Rabbi benim işte demek okuyormuş onu çok okuducu. Bakara suresi de Kur'an kelimeler uzunu, iki buçuk cüz, elli sayfa benim okuyuşum lan bir saati geçiyor. Ben en hızlı okusam daha mümkün değil, bir dakikada bir sahibi okuyamam. E, on üçün, e bir saati geçiyor sizde de belki 50 dakika en hızlı 90 50 dakikadan aşağı okusan yanlış okumuş olursun zaten. Hakkı bir dakikadır en az. Metlere riayet bu çekmeler var çünkü. Bu vaziyette e, Bakara suresi hele ki cuma gecesi okunursa her gün bir de Ali İmran. Ali İmran ikrau al şey Ali İmran. Yevmel Cuma cuma günü Ali İmran suresini okunması bir de Hud suresinin okunması, Sünnet-i özellikle hadis-i şeriflerde varitti. Bir Cuma Risalesi hazırlıyorum inşallah, orada Cuma gecesinin özel sureleri, Cuma gününün özel zikirleri, hepsine bölüm yapacağız. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gecesini ve gününü bazı surelerle taksiz ederdi. Mesela akşamda mutlaka kafirun ihlas, yatsıda işte vakit dar oluyor, millet darlanıyor, yoksa yatsının sünneti e, Münafikun suresi ile Cuma suresi. 3 sayfa ediyor, yatsı namazında, her yatsıda. Sabah namazında, Secde Suresi ile İnsan Suresi. Biz burada yapardık hep. Yapacağız, şu yeni yerimiz olsun inşallah. Şurası olsun. Ayda bir tesbih namazı kıldıracağız size inşallah. Cuma geceleri, secdeler, dualar, zikirle başlayacağız inşallah. Efendim, şimdi abdest yerlerinde yetişme insanlara zor oluyor. İnşallah. Ondan sonra Efendim, ee, Cuma namazında bak tahsis var, akşamdan başlıyor gece. Akşamda özel sureler, yatsıda özel sureler, sabahta özel sureler. Cuma namazında yine meşhur, ne okunuyor? Sebbüh ismeyle heletâki hadîsul gâşiye. Evvelce burada kıldırırken gene okurdum, şimdi böyle siz de diğer camilerde hiç duymuyorsunuz böyle bir şey. Bu büyük bir sünnettir. Birinci rekatta sebbüh isme, ikinci rekatta heletâki. Bayramda da bunu okurdu, cumada da bunu okurdu. Eğer ki bayramla cuma denk gelse, e, bayra bayram ile cuma namazı, yani aynı cuma günü bayram olsa, sabah bayramda da bunu okurdu, cumada da bunu okurdu. Bunlar sahih hadis, sünnende geçiyor yani. Kütüb-i Sitte'de var. Şimdi onun için kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem cumada taksisler yapmışlar. Bu tahsisler özelleştirmeler yapmıştır, Bundan dolayı Bakara Suresi ile Ali İmran Suresi'nde her kim Cuma gecesinde veya Cuma günde, mesela geceden başlarsın, gününde bitirisin belki uzun gelir şimdi. Okusa mesela, ne oluyor? Faleu minel ejrike ma beynele bi de aruba. Hadis şerifte buyuruyor, suyuti de dürül mensurdan zikrediyor bu hadis şerifi. Yedi kat gökten, yedi kat yerin arası dolusu sevap kazanır. Gökte yer arası değil, yedinci kat ile yerin dibine kadar. Bu ara dolmuş mükafat. Okunabilecek bir şey yani, bir gecede hatim yapamazsın ama yani Cuma gecesi Cuma gününde Bakara ile Ali İmran rahat okunur. Daha özel bir suresi var mesela Cuma günlüğü, nedir o? En mühim, en meşhur Hadis-i Şerifler'de geçiyor, Dualarım kitabının son bölümünde var. Kehf suresi. Yani Kehf suresi sekiz günlük sigortadır. Bu geceden başlanıyor. Ve de yarınki gün, en kuvvetli rivatlere göre gündüzdür. Bazı rivatlere göre gece okunmasında ayrı faziletler var. Evliyaullah gece ayrı okurlardı, gündüz ayrı okurlardı. İkisinin müjdesini almak için. Hadi bizi gündüz okusak idare eder. Mesela e, Dualarım kitabının sonundaki hadis-i şeriflerde görürsünüz. E, Kelf suresinin Cuma günü kim okursa e, Allah Teala onu bir dahaki cumaya kadar üç günde ilavesi var. Bir daha cumayla ne oluyor? Yedi oluyor. Üç gün ilave işte sekiz dokuz ona çıkıyor muhafaza ediyor. Bütün kötülüklerden, şerlerden, belalardan. Deccal çıksa diyor, Deccal karşısına çıksa, Cuma günü kev Suresini okumuşsa Deccal ona dokunamaz diyor. Dikkat et ya! Deccal ne demek ya? Adamı öldürüyor, öldürüyor parçalıyor. Bütün dünya gezip geçecek. Kev Suresini okumuş olana dokunamaz. Ama eğer ki diyor bizden karşılaşırsanız, Sahabe-i Kiram'a söylüyor, buna sahih hadis. Her kim sizden Deccal'ı görürse, yani, hadis-i şerifler böyledir. Sahabe-i kiram her an deccal çıkacak gibi sığınırlardı Allah'a Celle Celaluhu, beş vakit namazda. Biz deccalın dibine geldik, çıktı çıkacak, kimsenin ne yapacağını bilen yok. Yani bana adam, deprem gelirse işte masanın altına girin, elinizi şöyle koyun, böyle koyun, tatbikat yaptırıyorsun. İbn-i Mace'de diyor ki, Sünen İbn-i sahibi, bütün ulema, o zamanki muhaddisler yani, baş muhaddisler, çocuklara mektepte, Çocuklara mektepte e, Deccal'la ilgili hadisleri ve duaları öğretmek lazımdır diye e, vasiyet ediyorlardı. Mektepler yani demek işte medreselerde, küçük talebeler. E şimdi hocalar e, şeyde söylemiyor. Diyanet devdü kopuyor, ilahiyattan korkuyor. İlahiyatçılar diyorlar ki böyle kurafelerine ne okuyorsunuz falan. Halbuki sayın hadisler. Sadece hadis-i şerifte buyuruyor, Deccal'ın çıkmasının yaklaştığının en büyük alameti, e, vaazlarda, minberlerde, deccal'dan bahsedilmeyecek. Yaklaştığına delalettir. Tabi tabii hadis-i şerif sahih. Onun için hiç bu konulara girmiyorlar. Milletin aklı almaz, millet rüyada korkar, bilmem ne, millet korku filmi seyrediyor sabaha kadar. Efendim sen, on, ondan sonra, çocuklara hiç öğretilir mi ya? Çocukların kafasını bozuyorsunuz. Çocukların kafası bozulur mu? Hadis-i şeriften, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu bir şeyden çocukların niye kafası bozulsun? Kafası düzelir. Hadis-i şerifler terk edilir mi? Bu hadisi aklım almıyor, bu hadisi şunu anlatma, buna konuşma bunlar çok tehlikeli şeyler. Kıyamet alametlerinin yaşandığı dönemdeyiz. Bundan dolayı özellikle e, Deccal'ı gören diyor, sizden biri görürse kef suresinin başını okusun. Yani kef suresinin başı tabi o cuma günü olması şart yok. Çünkü bir de baktın Deccal sarmış ortalığı, gelmiş İstanbul'a efendim kırıyor, geçiriyor ortalığı. Bir de kafir olmanı teklif ediyor. Sen ona iman edersen kurtarıyor seni. Ona iman etmezsen öldürüyor seni. Yani ona göre efendim azap ediyor yani. Ya burada Allah Teala buna niye müsaade ediyor? Ya müsaade ediyor imtihan. Ölenler zaten direkt cennete gidiyor. Zaten dünyanın sonu gelmiş. Ona iman etmeyip küfredenler cennete gidiyor. Allah'a iman edip Deccal'a küfredenler sen de gidiyor, Deccal'a iman edip Allah'a küfredenler, haşa Ebedi cehenneme gidiyor, birkaç gün yaşasa ne olur? Yani Deccal ona bir, ama allah Teala imtihan olsun diye böyle yapıyor. Bütün Yahudiler ona tabi olacak. Bütün ekseri kadınlar ona tabi olacak. Erkeklerden de kaç kişi Müslüman kalacak işte. Allah imanımızı muhafaza eylesin. Zürriyetimizden yetişenler olacaktı, öyle ya. Zürriyetimiz kesilmezse ona yetişenler olacak zürriyetimizden. Mekke, Medine hariç bütün dünyayı çiğneyeceği, sahih hadiste geçtiğine göre İstanbul'u da çiğneyecek, her yeri ezecek, geçecek. Günleri kısa tabii, 40 gün ama o kadar uzun ki bir şey zor olduğu zaman o çok uzun gelir. Mesela mutluluk, neşelik, 10 gün mesut bahtiyarsın, bir dakikada biter. Ama iki dakika karnın ağrıdı, 20 gün anlatırsın. Çünkü bir insan acı çektiği, sıkıntı yaşadığı zaman onu unutmaz. Ve o ona uzun gelir. Beş dakika efendim ağır bir sancı veya kriz bir kriz gelse saniyede gelir ama adamı pert eder. Bu ne ya dersin? Bittim dersin. Ama öbür türlü o elli sene rahat yaşadı. O geçti gitti. Onun için deccalın günleri kırk gün ama ne kırk gün? Yani kırk gün ama nasıl bir kırk gün? Kırk günde bütün dünyayı helak edecek. İsa aleyhisselam nazil olup da gökten inip de Lüt kapısında, Kudüs'te, onu gebertene kadar millet mahvoldu mu İstanbul, İstanbul mu kalacak ya? Milleti kafir edecek yani. Bu bütün peygamberler sığındı. Hiçbir peygamber deccala sığınmamış bir peygamber. Deccaldan Allah'a sığınmamış. Deccaldan Allah'a sığınmamış. Hiçbir peygamber yok. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazın sonunda dört şeyden sığdırdı. Bunu emrederdi. Farz namaz dahil. Selam vermeden önce okunuyor bu. Ette'iyyatü'leri bitirdikten sonra. Dualarım kitabında var. Namaz ilmi var. Zannedersem iman-ı istihar var. Sayfeleri. E şimdi insan namazdan selam vermeden mutlaka bunu ezberlemeli. Çünkü duanın en kabul olduğu vakittir. Ama imamlar çok hızlı kıldıkları için hemen et Rabbena atina yetiştiremiyor adam ya. Rabbena atina yetiştiremiyor. Tabi teravihde Müsaade vardır. Salli barik okunsa selam verilse o iddiarı da teravih. Ama diğer farz namazlarda falan adamlar Esma'u dua, dübura, salavat, mektubat Farz namazların akabindeki dua Allah'ın en çok kabul ettiği dua olduğu için. Orada biraz, imam da biraz bir şey okusa. İnşa'Allah minâ neûzûbüke min azâbi cehennem ve neûzûbüke min fitnetil mahyâ vel memât ve neûzûbüke min şerî fitnetil mesîhü d-deccâli neûzûbüke min azâbil kabr. Bu dört tanesi emirdir. Yani bir an evvel ezberlemeniz lazım. Ölmeden evvel bu sünnete ittiba etmeniz lazım. Bir de kuvvetli sünnet emirdir. Bütün sahabet amel etmiştir. Hiçbir sahabe terk etmemiştir. İşte burada deccaldan sığınma var. Onun için deccalla karşılatsa bir adam ne yapsın? Elhamdülillah lide enzela ala abdil kitabı. Başladı şeyin Kehf suresinin başından. İşte arşa on ayet gidiyor. Başından on ayet en kuvvetli rivayette. Bunun üzerine bu on ayeti okuduğu zaman deccal iptal olur. Bak yine kulüvallah demiyor, ayet-el kürsi demiyor. Kehf suresinin başı diyor. Bazı rivayetlerde sonunu da okusun. Sonu da efasif ve ledine keferudan başlıyor. Bu on ayetleri işte ezbere bilmek lazım. Pat diye deccal çıktı karşına. Dur Kur'an bulayım da açayım da okuyayım diyene kadar bir çakar sana. Bir tarafa gidersin. E, onun için tetikte, Müslüman tetikte atik olması lazım. Hemen ezberinde bir şeyler bilmesi lazım. Teccal karşısına çıksa Allah'ın ayetleriyle onun şerrini söndürmesi lazım. Bu hıfza tealluk ediyor hafızda. ya yani bir şeyler ezberinde olması lazım. Fuzuli fuzuli şeyleri kafadan at, efendim, hafızadan sil, bunları yerine doldur. Ama şimdi size daha kolay söylüyorum. Cuma günü okusa Keh Suresini Deccal çıkarsa bir daha Cuma'ya kadar ona bir şey yapamıyor zaten. Hani karşına çıkıp da ne yapacağım diye şaşırmadan evvel Cuma'dan skortanı yaptır, Cuma oku yani 9-10 güne kadar skortalısın. Kesin hadis-i sahiptir. sahihtir. Deccal da dokunamaz. Ondan sonra tümörden de korunur diyor, kanser. Ya yani dübeyle diyorum, emin et dübeyledi. Dübeyle tümör demek. İnsanda, kanser ekseri tümörle oluşuyor yani. Bu tümör de olmaz onda diyor, genç süresinde okuyanda. Mesela, bu acayip bir, o hadis-i şerif e, dualar kitabın sonunda şimdi tümünü aklıma gelmeyebilir, belki eksik söylerim. Ama işte cuma gecesinin gününün özel sureleri var. Onun için biz cumayı, sohbetleri cumayı tahsis ediyoruz. Şimdi bu hafızın başına neler geliyor? Ondan sonra Bekara suresi kalıyor. Bekara ile Ali hemuran özel şefaat ederlerdi. Hadis-i şerif sahih, müslimde vardı. Onların şefaati başka surelerin şefaatine benzemez. Kabir azabı için en geçerli sure, en büyük sigorta mülk suresidir. Yani tebâ eden daha kuvvetlisi yoktur. Kabir azabı için. Azap olmaz Allah'ın zile. Mülk suresi bırakmaz. Ama e, tabii ki genel manada azaptan korunmak, şefaat almak Bakara ve Ali İmran surelerinde daha ziyadedir. Bakara suresinde ya Rabbi ben bu beni okurdu. E, beni terk etmedi, beni unutmadı. Ben buradan e, ayrılmıyorum. Bu cenazenin başından kabire gömülmüş. Sen bana teminat ver ki buna yumuşak muamele edecek melekler azap etmeyecek. Söz alayım, git öyle çıkacağım. Mevlâda bu mâ yebdelu ve Feman bi'z-zallami lil'abid. Benim hükmüm değişmez. Ben kullarıma zerre kadar zulmedecek değilim Ama senin de şefaatin bende geçerlidir Onun için kolay muamele edeceğim diye Bakara suresi teminat alır, öyle Dağlar gibi, bulut gibi mezardan çıkar diyor Neler dönüyor kabristanlarda? Sen bakıyorsun hepsi dümdüz zannetiyorsun Mekke Medine'de dümdüz, buralarda işte mermerler bir şeyler Hemen hemen aynı hizada, aynı seviyede Halbuki kimi cehennemin dibinde Kimi? Arşın fevkünde. Ruhlar makamına göre Mevla yerleştiriyor. Allah'ım ruhlarımızı arş da ferah ferahnâk eyle. Yahu bu şehitlerimizde ruhlerini e, sidratül müntehâda ferahnâk eyle. Allah'ım hocamız, Mustafa Efendi, hocamız bizim dilimizi düzeltmeye uğraştı. tecvit talim öğretti. Başka hocalarım da çok var, onlar hayattadırlar. Kadir hocam var işte. Allah ona hayır uzun ömür versin. Onlardan da Kur'an şeyi okuduk. Bundan büyük hayır kimse yapamazdı bize. Ağzını düzeltmek kadar zor bir iş yok. Aha şimdi kaç yaşına gelmişsiniz? İki harfi çıkarmak canınız çıkar. Zor. Çocukken bunun almak lazım Hocalarımız bize çok hayır ettiler. Allah da onlara hayırla muamele eylesin. Amin. Amin. Mustafa Ali hocamızı, Rabbim ruhunu cenneti âlâda, Firdevs'te, firdevs-i âlâda ferahnâk eylesin. Kur'an'ın nuruyla pür nur olasın. Kabrini Kur'an'ın nuruyla yüzünü güldürsün, yüzünü aydın olasın. Amin. Ruhum, buyurun. Eşhedü <tik> en la ilahe illallah. Eşhedü enne abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. muhammedu rasulullah Fi kulli lamhatin ve nefesin adad maş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, celle celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyri Muhammedin ve ala aleyhi salli ala seyri. size ne dedik? ramazan Şerif'te dört kasteti çok yapın. Birisi kelime-i şehadettir. İkincisi istiğfardır. Bunlarla Rabbinizi razı edeceksiniz. İki şey de çok yapacağınız diğer iki şey sizin Allah'tan mutlaka istemeniz lazım gelen ve onlarsız yapamayacağınız dualardır. Birisi cenneti çok isteyeceksiniz. İkincisi cehennemden çok sığınacaksınız. Onun için bunları birlikte okuyalım. Birkaç kere okuyalım. Sonuna doğru okuyalım inşallah. Hiç olmazsa Cuma ee, sohbetine, Cuma gecesine yaklaştık, ikindiden sonra artık Cuma'ya tabidir. Yani ikinden sonra, hele bu son dakikalar Cuma'ya tabidir. Cuma'dan yazılıyor yani ibadetler. Ee, onun mesela mezarlıkları ziyarette, yani perşembe ikinden sonra da gitsen ruhlar hazır olurlar. Cuma'nın bir özelliği de nedir? Bir gün evvelinde, bir gün sonrasında ruhlar kabirlerin köşelerinde dururlar. Ziyaretçi beklerler. Geldiklerinde selamını alırlar ziyaretlerinden memnun kalırlar. Onun için kabir ziyaretinin Cuma günü yapılmasında çok fazilet vardır ama Cuma günü işte meşgulsün gidemiyorsun anne babanın mezarına falan Hani hadis-i şeriflerde diyor hali hayatında ana babasına tam itaat etmemiş bile olsa yani dualarını alamamışsa da her Cuma kabirlerini ziyaret ederse yükte bu bağıran ahirete mahçene ana babasına iyilik etmiş olarak çıkar. Her Cuma mezarlarına yani ana babasının ikisine veya birine. Onun anne babası yan yana gömülenlerde çok kolaylık oluyor. Çünkü anası bir yerde, babası bir yerde, adamın canı çıkıyor bu trafikte. Aynı yerde olsalar, hani ne kadar nimet. Bir anda anne babasını birlikte ziyaret etme imkanı vardır, kolay oluyor. Her cuma ziyaret ederse itaat etmiş yazılıyor. Ondan sonra mesela eğer ki ben cumada gidemeyeceğim, bu hafta bir işim oldu, mani var, şu var, bu var. Perşembenin ikindiden sonra, yani bu saatlerde yani ikindi kılındı ya, ikinden sonra bir de cumartesi de devam ediyor. Çünkü cumadan bir gün evveli, bir gün sonrasında da ruhlar kabirlerin finalarından, yani köşelerinden ayrılmıyorlar. Allah Allah. Öyle bekliyorlar. İşte gelir birisi selam verir, gelir birisi dua eder, gelir birisi onlara para geçmez, bir şey geçmez. Onlara hediye geçer. Onun için Efendim, şu saatlerde de artık cuma saatlerine dahil sayılır, zikir üzere olalım. Şimdi biz bunu 89. sayfede tertip etmişiz. Tabi uzun istiğfar ile tertip etmişiz ama e, bunu kısası da olur. Bir uzununu yapalım, bir kısasını yapalım. Yani esas hadis-i şeriflere göre, kısası kelime-i şehadetin ilk cümlesi. İstiğfarın estağfurullahı yetiriyor, sonra cennet istemek, cehennemden sığınmak. Ee, ondan sonra, e, bunu birlikte okuyalım, sonra ben biraz daha tabi tafsilatlı yazdığım sebebi e, istiğfarın biraz uzun olmasında yüzde yüz mağfiret sözü verildiği için sayı hadislerde belki üç kere okusa günde, Ramazan günde çok yapın diyor ama çoğun hududu yok. Beş dakikada bir, on dakikada bir artık Ramazan şerifte bunu şiar edineceksin. Artık ağzından düşmeyecek demek istiyor çok yapından maksat. Ama biz günde üç kere bile belki okumuyoruz. Yani abdestlerden sonra kelime-i şehadet belki alışmışsanız sünnettir. E geri kalan okumuyoruz. Bari abdestte okuyun. Hani duaları ezbere bilmiyorsunuz. Şehadetle abdest alın. devamlı kelime-i şehadet getirin. Ramazan-ı Şerif'te istiğfarı çoğaltın. Kısacası buyurun. Eşhedü en la illallah ve estagfirullah ve estagfirullah. Allahümme, inni eselükel cenneh ve eûûzu bike minen nââr Yani en kısası bu, bundan kısası yok. Çünkü sonunda Muhammed-i deniyor. Ama biz nasıl yazdık? Tam Kelime-i Şehadet yazdık, uzun istiğfar yazdık. Sonra cennet isteyip cehennemden sığınma duas. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَلْحَيَّ الْقَيْوُمَ وَتُوبُ إِلَهِ اللّٰهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ فَأَعُوذُ بِكَ مِنَ Amin. Vay, ya Rabbi şu saatte cennet kapıları açık. Ramazan girince bütün cennet kapıları açılmış, dualar kabul oluyor. Bu duamızı o kapılardan geçir ya Rabbi. Gök kapılarından içeri geçir ya Rabbi cennetine ihittirip onun da bizim ona girmeli hale olmamız için duasını nasip eyle bize şu saat. Amin. Cehennem kapıları kilitli ya Rabbi. Amin. Biz de sana sığındık bu mübarek saatte oruçlu ağızlarla. Yapılan dualar reddetmesin. Kurban olduğum sana Allah'ım. Tamamen kitle bize o kapıları. Amin. Bir daha açılmamak üzere kapat ya Rabbi alemin. Allah'ım amin. Allahum salli ala seyn Muhammedin ve ali Ya şu saat ikindiden sonraki şu saat yani Mevla sizi o kadar acıyor ki oruçlulara e, la تَكْتُبُ عَلَى عَب۪ي be. Badel اَصَرٍ Benim oruçlu kullarıma ikindiden sonra bir şeyler yaparsalar da günah yazmayın buyuruyor Nasıl olsa biliyor İkinden sonra sizin gücünüz kalmayacak günah yapma. <gülüyor> Kurban olduğumu Allah'ım Ama yapabilir insan Yani oruçludurlar Oruçlu kullarıma badel asır ikinden sonra günah yazmayın bu da size bir fırsat olmasın günah işlemek için. Yani daha terbiyeli olmanızı sağlasın. Yani insana utanç versin. Kurban olduğum Allah'ım oruç diye ikinden sonra günah yazmaktan imtina ediyor, istihya ediyor. Ben ne utanmaz adamım, ne terbiyesiz adamım da hala akşama yanaşmışık, iftara yanaşmışık da hala nasıl günah yapıyorum diye utanma hissi versin Allah Teala. Cümlemize de günahlardan muhafaza eylesin. Çok yapın, çok yapın. Şehadetleri, duaları çok yapın. Eve'n istiğfarı çok yapın. Bu zikirlerden başka adamı kurtaracak bir şey yok, yok, yok. Neyse şeyün enjalil abdi min azabillahi min zikril buyurdu Rasulullah sallallahu Teala aleyhi. Bir kulu Allah'ın azabından, Allah'ın zikrinden daha fazla kurtaracak hiçbir şey yoktur. Zikir, zikir, zikir, dua. İşte yarhamerrahimin yüz kere okuyorsunuz, okuyun şimdi anı bir yandan dinleyin. Rahimin yüz kere okuyun, Sübhanallahü ve yüz kere okuyun, kulağınız iş yapsın, ağzınız iş yapsın, zikirsiz durmayın, zikirsiz hiç durmayın. Zikirsiz duran balık oltaya takılıyor, zikri unutan kuş hemen yakalanıyor, kafese giriyor. Ya, hangi hayvan zikri unuttuğu anda avlanıyor, hadis-i şeriftir. O sahittir. e Sen bir anda Allah'ı unutsan, sen de avlanıyorsun işte. Şeytan sana saldı oluyor. Şimdi şeytanlar bağlanmış. İddedekle şehir Ramazan, Ramazan ayı girdiği bu zaman, futtehadebbab cenneti, cennetin sekiz kapısı ardına kadar açılır. Wakullike debab cehenneme, cehennemin yedi kapısı tamamen kitlenir ve sulcileti şeyatıyın, şeytanlar zincirlerle bağlanır. Ama Yine bizim günah isteğimiz durmuyor. Hani şeytan bağlandı da biz niye böyleyiz? Çünkü nefis bağlanmadı. Şeytan bağlansa da içeride nefis var, o yine tahrik ediyor. O zaman nefsin yolunu daraltmak için, çıkışını, mahrecini daraltmak için ne yapmak lazım? İşte oruç da buna yardım ediyor. Aç ve susuz kaldığın için, nefis de çok harekete geçemiyor. Çünkü yediği zaman insan, içtiği zaman insan, nefis yol buluyor, günahlara teşvik yapıyor. Mide tok olunca bütün uzuvlar aç olur. Ne demek Neye bakayım, neyi dinleyeyim, nereye gideyim? Çünkü karnı doydu, benzini aldı, şimdi vınlayacak, gazlayacak, nereye gidecek? Ama midesi boş olduğu zaman e, gözü ferik açıyor, kulağının gücü kaçıyor, efendim beyni çok az çalışıyor, hani glikoz, beyin şekerle çalışıyor, glikoz milikoz az gidiyor. E şu saatlerde hep şekerleriniz düşük olması lazım, yemedin, içmedin ne olacak? Ondan sonra beyin fonksiyonları da azalıyor, Efe faaliyet diyelim fonksiyon gavurca kullanmayalım. Ben bile düzeltemedim ha bu işleri yani bırak maskasını. Beyin faaliyetleri azalıyor ve böylece adam günah istemek istemiyor. Zaten sevap istemek bile istemiyor ki <gülüyor> adam. Adam sevap işlemek de istemiyor diyor çünkü. Nafile kılalım şunu ya Ya oruçluyuz zaten arkadaşlar. Her dakika Allah sevap yazıyor. Oruçlu zaten. Bir de kaldırıp beni kıldırma diyor. Onun için şimdi şeytanlar zincirlerle bağlanmış vaziyettedir. Bundan dolayı kuvvet kazanıyoruz. İbadet hevesimiz artıyor. Başka zamanda 20 rekat teravih çok zor. Şimdi kolay geliyor tabii değil mi Ramazan. Şeytanlar bağlandığından dolayı. Allah'ım ya Rabbim Tabii ki şeytanı musallat ettim bize, imtihan ettin bizi. Ona karşı bizi güçlü <gülüyor> eyle ya Rabbi. Ay. Nefsin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Allahumma salli ala seyn Muhammed ve ali ve sahbi Böylece devamlı zikir üzere durursa insan artık ağzını alıştırman lazım. Yani zikre devamlı ağzını alıştırmak lazım. Kalbine girmese de, huzur gelmese de, eh, ihlas olmasa da, eh, yani aklında o manalar tefekkürü olmasa da, yine de Efendi Hazretleri derdi ki tesbih elinizde tutun. Ya şimdi ben burada müsaade değilim, ders yapmayacağım, otobüsteyim, minibüsteyim, metrobüsteyim. Tesbih elinizde tutun derdi. Neden? O size size zikri şey yapar, teşvik eder. Bir de bakarsın elimde tesbih var, belki bir Allah dersin. Müslüman Allah dersin. Tesbih elinizde tutun derdi. Yani zikretmeyecek zamanda bile tesbih elinizde dursun. O size zikrettirir derdi yani. Zikre teşvik ederdi. Bu Tesbihin bile elinde durması, zikir aletidir. Çekmezken aşağıda tutabilirsiniz, belden aşağı. Çekmezken. Ama okurken illaki yukarı doğru, belden yukarı kalp hizasında tutmakta e, müstehaptır. Evliyaullah bunu güzel saymışlar. Edeb ve riayettir. Edeb riayet edenler Allah'ın nimetine basul olurlar. Edepsizler, edeb ve riayet etmeyenler Mevla'nın inayetinden mahrum olurlar. Çünkü Mevla bakarsa ki buna edepsiz, yani beni zikrettiği bir şeyi, aleti efendim ne yapıyor? Belinden aşağı bacağın arasına koyuyor. Bu edepsizlik olur. Onun için Mevla'nın zikri adamı cehennemde bile kurtar. Ya cehennemde adam kurtulur mu da vaktini doldurmadan çıkamaz diyorsun. Diyorsun ama ben bir hadis-i şerif gördüm. Tefsirlerde de gördüm, hadis-i şeriflerde de gördüm. Adamı attı cehenneme. Bin sene yandı ya, bin sene! Adam hala ya Hannan ya demeyi bırakmadı. Ya Hannan ya Mennan. Mevla de meleklere soruyor. Hala zikre mu diyor? Halbuki Mevla duyar. Mevla böyle işler yapar. Her işi şahitli yapar. Ya Rabbi zikre devam ediyor. Ya Hannan ya diyor, Hannan çok acıyan. Mennan çok lütfeden. Kabe'nin içindeki direklerde yazılı. Birine Hannan direği ismini vermişler, birine Mennan direği. İçinin resminde görüyorsunuz iki direk var. Kabe'nin üstündeki bütün örtüde de yazar duvarındaki o örtü sitare, ipek siyah örtüde ya hannânü ya mennânü ya, ya, mennân. ya bin sene yandı adam yüzlerce, binlerce sana ya, sene yandı ya melekler diyorlar yanıp duruyorsun seni hâlâ ne bekliyorsun ya o diyor ki ben Allah'ımdan vazgeçmem ben Rabbimin zikrin bırakmam yanıyorsam yanıyorum, yakıyorsa yakıyorsam halbuki yanıyor, acı da çekiyor ama ne yapacağım yani? Üf püf demekten ne fayda var? Yandım diye bağırmaktan ne fayda var? Yanıyorken? Yine Allah demekten fayda var. Yansak da yakılsak da yine Allah diyeceğiz. Demeliyiz. Yansak da yakılsak da. Niye başkasının adını anayım? Kimden ne fayda var? Anama mı bağırayım? Ana! Baba! Seni mi kurtaracak cehennemin dibinde? Allah geleceğin rahmeti her yere vasıl olur. Ya Hannan ya Mennan diye diye Mevla buyurdu ki: "Kurban oldum Allah'ım." Ya dedi, "Bu kadar da günahı var. Bu kadar da azap ettim ona. Yine beni zikretmekten vazgeçmedi. Hadi alın kulumu cehennemden." Zikirle cehenneme girsen kurtulursun. Ben sana söyleyeyim. Allah'ı bırakmayanı Allah terk etmez. Gele gele gele. Nesullah ve nesyü. Onlar Allah'ı unuttular, terk ettiler, Allah da onları terk etti buyuruyor ayet-i kerimesinde. Levenzenna'nın üstünde. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ve la Allah'ın zikrini unutanlar gibi olmayın. Allah onlara ne yaptı? Kendi karlarını unutturdu. Yani adam kendi karını bıraktı, zararına gidiyor. Maddi manevi ya. İçki kendi canına zarar, sigara canına zarar. Kanser yapacak adam kendini yahu, sigara çekecek. Ama Mevla beni unuttu, ben de ona kendini unutturdum. Şimdi aleyhine çalışır. Artık adam bakıyorsun, seri imalat, yahu sen ne yapıyorsun? Kendi malını, canını, çocuğunu batırmaya çalışıyor. Böyle insanlar var. Çünkü bunlar Allah'a zikretmediler. Allah da onları rahmetinden tart etti. Rahmetini taksim ederken Allah onlara hisse ayırmadı. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olma. Ben yazdığım bütün kitaplarda, dergideki bütün her şeyi sizi neye teşvik ediyorum? Nafile namazlara. Neye teşvik ediyorum? Dualara. Neye? Zikirlere. Bak iki gündür neyle uğraşıyorum şimdi? Bu dergiyi yetiştireceğim diye. Hiç bilmiyordum, görmemiştim. Kutbul İrşad diye bir kitap geldi Pakistan'dan. İmam Rabbah Hazretleri'nin yolundan, bizim Nakşi Müceddi'nin yolundan bizzat, 250 yüz seneli evvel. Böyle kitap. Bir ilimler var içinde bazı şeyler ama birden açalım dedik geçen gün bir başka bir meseleyici bir de baktım diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki bayramda şöyle dua ederdi Taberani'de yahu dedim bu bayrama yetişmez Ubed Hoca dedi ki daha var hocam yetişir hadi hazır edelim bu duayı dedim şimdi bu bayrama yetiştiriyoruz zaten iki bayram iki ay arayla geliyor iki ay on gün bir sünnet ölmüş sünnet hiçbir kitapta görmemiştim bugüne kadar ama kaynağı Taberani'de Taberani, taberani mucim Efsat'ta kaynağını da buldum uzun kaynak orada Kısası hakimde de var. Kaynakla manayı zorlandık. Manası zor. Ümeyyeden takiyeden gün yeten ona uğraş buna uğraş 2 üç gündür 4 satırlık duayı çözmek için. Şehlere bakıyoruz, manalarını bulduk. işte güzel manalarını verdik, lafzını yazdık. Niçin siz bu gelecek bayramda siz de ben de inşallah kainatın efendisinin okuduğu bir duaya inşallah bayrama kavuşursak tabii. Bak, bayrama kavuşamadan her gün cenaze haberlerimiz var. Ama bayrama kavuşursak, hiç yapmadığımız bir sünneti, belki bir daha bayrama çıkamayız, belki bir daha seneye yokuz. Kainatın, efendisi okuduğu bir duayı okumak ve ölmüş bir sünneti ihya etmek, kimsenin amel etmediği bir zikri yapmak ve benim öldürülmüş sünnetimi canlandırana fele-i öcrü-miyet-şehit, -e -şey, yürş-şehit sevabı var sırrına ermek için. İki gündür uğraşıyorum, vaktimiz de sıkıştı. Kaç tane hocaya danışarak ona söylüyorum buna söylüyorum ibareleri bulduruyorum. Şehleri açtırıyorum. Ben in internete giremiyorum bir şeyde. Şamile'ye giremiyorum. Bilmiyorum o işleri. Ve hazırladık size inşallah. Niye uğraşıyoruz? Bir duayla kurtuluruz belki diye. Bir zikirle Allah bizi rahmetiyle anar diye. Ya bir sünneti ihya ile yüz şehit sevabı alabilir miyim diye uğraşıyoruz. Size teşvik için. Bu sünnetleri pek yazan okuyan görmedim ben. Ama inşallah amel edeceğiz. Allah Teala bize amele edecek. Evet zikirlerimizi yapalım. Eşhedü en la illallah <messizlik> ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Estağfirullah'ellezî lâ ilâhe illâ hu'l hayyul kayyûm ve teb'u ileyh. Allahumme innî es'elüke'l cenne ve e'ûzu bike minen nâr. Bidavulsa 3 olacak. Allah beraber istiğfar üçe tamamlanmış olur. Eşhedu an la ilah illa ve eşhedu anne Muhammede Rasulullah ve istigfurullah aladi la ilah illahu alhii alqayumatu bulahe Allah ma inni yasaluk aljannah fa'gudubika min Ya Rabbi şu saatte cehennemi tamamen bize haram ele yarım cenneti mutlaka nasuibeyle şu saatte cennetin cehennemin dualarına bizim azharayla ya rabel alemin evet oruç dualarını iftar dualarını derginin 89. sayfasında özellikle yazım duası Bulunan dünya ahiret bütün işlerinizi Allah yoluna koyacak Allah ve Resulü bu kelimeyi çok sever çocuklarınıza da öğretin buyurun yavım yavım ya ente, ente ilahi la ilahe geyruke yegfir li'z-zenbe'l-azim fe innahu la yaghfiru'z-zenbe'l-azim illa'l-azim amin oldu mu iftar Allah Teala oruçlarınızı kabul Allahü eylesin tamamlamayı nasip eylesin Allahü Rabbim takva ile de tamamlamayı nasip eylesin amin sallallahu teala, teala ala seyyidine فما بلانا محمد وآل يصعب يسلمه تسليما كثيرة فالحمد لله رب العالمين.